Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalet. Her dalalette ateştedir. Ee, kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin konusu sevme ve buğuz etmeyle ee, bundan önceki zanın taksisi bir uzantısı niteliğinde olacak inşallah. Aynen diğer derslerde de yaptığımız gibi nasıl bir dersi işlediğimizde önce kelime sonra lugavi sonra da Allah Azze ve Celle'nin yüklediği manayı öğrenmek olduğu gibi aynen bunda da bu kelimelerin karşılığı nedir toplum buna ne yüklemiş Allah buna ne yüklüyor bizden ne istiyor bunların üzerinde duracağız inşallah HUB yani HUBB diye yazılan dostluk ve sevgi bu ise bunun zıttıdır kardeşlerim. Kup dostluk ve sevgi manalarına gelir. Mesela ey Habibi Araplar bunu çok der şarkılarında, türkülerinde. Yani ey sevgili ey Habibim ey sevgilim gibi manalara gelir. Kup basit olarak dostluk ve sevgi. Kişi bir kimseyi ya malı, ya güzelliği, ya asaleti, ya soyu, ya şahsi bir menfaati, ya dünyevi bir isteği veya geçici bir değer için sever. Buraya çok dikkat edin. Bütün bunlar sevgi ve nefret sebeplerini sınırlandıran ve din olan İslam'da istenilmeyen şeylerdir. Bunu anladınız mı? Baştan alayım bakın. Kişi bir kimseyi, ya malı, ya güzelliği, ya asaleti, ya soyu, ya şahsi bir mefaati ya dünyevi bir isteği veya geçici bir değer için sever. Doğru mu? Normal yaşantıda. Bütün bunlar sevgi ve nefret sebeplerini sınırlandıran bir din olan İslam'da istenilmeyen şeylerdir. Bu yüzden Müslüman bir kimseyi ancak hak dine mensup olduğu için sever veya batıl bir dine mensup olduğu için de buğuz yani Nefret eder. Burayı anladınız mı? Yani idrak dediğimiz kesimde oluşanlar neymiş? Seyhan <gülüyor> burayı yakaladın mı? Ya malı, ya güzelliği, ya asaleti, ya şahsi bir çıkarı, ya bir komşuluğu, ya bir kardeşliği. Bunu ne yapar? Din nefiy ediyor. Bizde ise yani dindeyse ya İslam'a razı ya da değil. Sevgi ve nefretin İslam'daki karşılığı bu. Hı hı. mümkün. Bu da gelecek ileride. Ama açıklayayım. Ee, mesela Fatma Binti Kays Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen Zeyd evlen dediğinde hiç diyor gönlüm razı olmadı. Hiç semezdim diyor. Yani simsiyah bir erkek bembeyaz tenli bir kadın. Yani akıl bile alıyor mu? Ama diyor o diyor İstediği için diyor evlendim diyor. Gerçekten çok isabetli olmuş diyor. Gerçekten diyor zeyt gibi yumuşak, insanın halinden anlayan, hoşgörülü yani bana karşı yumuşak birini diyor hayatta görmedim. Gerçekten çok mutlu oldum diyor. Ve onu tercih etmekte diyor. Hatta e, ikisi yatıyor baba oğul üstlerinde bir örtü var kafaları kapalı. Birinin ayı siyah, birininki beyaz yani çocuğunki. Ayşe annemiz ne diyor? İkisi de birbirinden diyor. Okudun mu bu hadisleri? Yani babanın ayağı simsiyah, çocuğu bembeyaz. Bir de toplumun bakması da çok önemli. Çok önemli. Yani bizim dolmuşta, geçen derste mi anlattım ben size? Anladım. Otobüste hep biniyorlar bu cebeci tarafından. Şimdi tatil oldu da görmüyor. Olan simsiyah, zenci. Türkçeyi böyle çatpat konuşuyor kız da Türk belli. Beyaz, tenli. Karı koca ilişkiler olduğu belli yani hal ve hareketlerin. Ama herkes yadırgıyor ha. Sanki oğlan buna kötü bir şey yapıyormuş gibi. Yani bir araya gelemezlermiş. Kendi çocuklarıymış gibi. Neredeyse millet uzak durun. Konuşmayın tipinde. Yani müdahale neredeyse edecekler ha. Ben kızı hiç tanımıyorum. bak Mesela bizim otobüse biniyorlar. Herkes böyle bakıyor. Bir de bunun kendi ailesini düşün, kızının. Sadece derisi ya, Değil mi? Bu da bir imtihan. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın ne diyor. Şu üç şey kimde bulunursa imanın tadını alır. Allah'ı ve Resulü'nü bu ikisi Allah ve Resulü dışında her şeyden daha fazla sevme. Bir kimseyi yalnız Allah için sevme ve ateşe atılmaktan tiksindiği gibi küfre düşmekten tiksinler. Onun için Müslüman peygamberleri, velileri, sıddıkları, şehitleri ve salihleri sever. Zira onlar Allah'ın sevdiklerini yapmışlar ve bu sebeple Allah için sevilmişlerdir. Bu da sevileni Allah'ı sevmenin kemalindendir takva dersinde şunu yaparsak kazanacağımızı şu diyoruz ya bu da sevme duygusunun mümindeki kemale ermesindendir. Demek ki insan ne yaparsa yapsın kendini kontrol ettiği zaman ne oluyormuş onu kemale erdirebiliyor. Kafirleri, münafıkları bidat ve isyan ehlini ise sevmez, nefret eder. Zira onlar Allah'ın sevmediği şeyler yapmışlar ve onlara Allah için buğuz edilmiştir. Kim böyle yaparsa Allah için sevmiş ve Allah için buğuz etmiştir. Allah ona yeter. O ne güzel vekildir. Bilelim ki kardeşlerim Allah için sevme ve Allah için buğuz etme birkaç açıdan yani vela müminlere dostluk ve berra müşriklerden uzaklaşmak ile farklıdır. Bakın burada iki tane kavram çıktı. Vela ve Bera'u dediğimiz dostluk ve düşmanlık yani Allah için sevme, Allah için düşmanlık tevhidin olmazsa olmazlarındandır. Vela'nın karşılığı müminlere dostluk, Bera'nın karşılığı da neymiş? Müşriklerden ayrı durma, söz, düşünce ve fiil olarak. Bunu güzel yakalayın diye söylüyorum. Peygamber Aleyhisselam'ın komşusu bile Yahudi bir müşrik miydi? Yani evleri ayır demiyoruz bakın. Huy, düşünce ve yaşantı olarak onlardan sınırı ne yapma? Koymadır. Evet. Vela dostluk ve bera uzaklaşma temeldir. Sevgi ve buğz ise bunları kemala erdirici hasletlerdir. Sevgi ve buğz vela ve beranın gereklerindendir kardeşlerim. Ama vela ve bera, sevgi ve buğzun gereklerinden değildir. Niçin yalnız Allah için sevilir ve niçin Allah için buğz edilir? Allah'ın sevdiklerini sevme, kulun Rabb'ını ve aleyhissalatü ve sevmesinin kemalindendir. Böylelikle bir kimse başka bir şey için değil, yalnız Allah için sever. Kim peygamberleri, salihleri, başka bir şey için değil de, sırf hakkın sevdiğini uygulaması için severse, onları başkası için değil, Allah için sevmiş olur. İnsanların çoğu, dost ve yardımcı olarak yalnız Allah'tan razı olmuyor. Bilakis onun dışında dostlar ediniyorlar. Onları kendilerini Allah'a yaklaştıracak zanlıyla, Allah'ı sever gibi seviyorlar. Şayet onların yakınlığı, özel otoritesine yakınlığı gibi tutuluyorsa, bu şirkin ta kendisidir. Bunu anladınız mı? Yani Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresinde de dediği gibi, onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan ne yapmazlar? İman etmezler. Günümüzdeki bazı insanlara bakıyorsun, Allah hidayet etsin, onlara da doğruyu göstersin. Bir bakıyorsunuz, gece birilerinin dahi güç yetiştiremeyeceği saatlerde kalkıp gece namazları kılıyorlar. Gündüz, güneşin en böyle sıcak olduğu zamanlarda ne yapıyorlar? Nafile oruçlar tutmalarına rağmen o dediği için kılıyorlar, o tut dediği için tutuyorlar. Ve beni Allah'a daha çok yaklaştırsın diye kişilere giderek intisap ediyorlar ve onlar olmadan benim Allah'a yaklaşmam mümkün değil diyerek Allah'a vermesi gereken sevgiyi ne yapıyorlar? insanlara vermeye çalışıyorlar İşte Allah subhanahu ve teala buna ne diyor? şirk diyor aynen mesela bir tasavvuf taifesini veya Risale-i Nur taifesini veya bir şiaları ele aldığımızda bunların birçok örneklerini görürsünüz veya kitaplarını okuduğunuzda Kur'an ve sünnet müşriklerin onun dışında dostlar edinmelerini çokça anlatır bu peygamberlerine, resullerine, mümin kullarına dostluk ve onları Allah için sevmek değildir. Allah'ın dostlarına dost olmak bir renk, onun dışında dost edilmek başka bir renktir. Bu iki arasındaki farkları ayırt etmemiş olanın tevhidi yeniden öğrenmesi gerekir. Zira şüphesiz bu makam tevhidin kökü ve İslam çarkının eksenidir. Bunu anladınız ya? Allah için sevme beyazsa küfrü sevme neymiş? Siyah. Bunu anlamamış insan tevhidi ne yapacak? Anlamamış. da Baştan tekrar tahsil edip öğrenmesi gerekir. Şüphesiz Allah subhanahu ve teala rahmetiyle müminlerin kalplerini kendisine itaat üzerine toplamış kendi yolu üzerinde aralarını birleştirmiştir bu nimeti Allah için severek ve onun sağlam ipine sarılarak şükredilmesine layıktır. Allah subhanahu ve teala diyor ki, şuradaki ayet Eğer sana hile yapmak isterlerse, muhakkak sana Allah yeter. Seni yardımıyla ve müminlerle güçlendirecek olan odur. Müminlerin kalplerini birbirlerine o ısındırdı. Yoksa yeryüzünde ne varsa, sen hepsini harcasaydın, yine de onların kalplerini böylece ısındıramazdım. Lakin Allah kalplerini kaynaştırdı. Muhakkak ki o azizdir, hakimdir. Ey peygamber sana da arkandan gelen müminlere de Allah yeter diyor. Nitekim yalnız Allah'ın güç yetiştirebileceği mucize ancak bu akideyle gerçekleşiyor. Bu birbirinden nefret eden kalpler, inatçı tabiatlar, bu sıkı birbirine uyumlu, birbirine seven, birbirine ülfet eden kardeşlik tayfesine dönüşüyor. Bunun benzerini tarih tanımamış ve yeryüzü bunun benzerini de tanımayacaktır. Bir gün, sahabelerden bir tanesi, müşrikken esir alınıyor. Mescidin direklerine bağlandığında ve Vesselam Efendimiz her sabah yanına geliyor. Ne görüyorsun dediğinde ne diyor? Yeryüzünün en pis, en berbat suratını görüyorum diyor yani Allah Resulü'nü gördüğünde her zaman böyle diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey demeden gidiyor aradan birkaç gün geçtikten sonra kalbine vurarak dua ediyor şimdi ne görüyorsun diyor vallahi diyor sen şu karşıdan gelirken dünyanın en pis suratı en çirkin suratı seni görüyordu ama şimdi diyor dünyanın en güzel yüzü karşımda diyor ne demek istediğimi anladınız mı demek ki imanın insana bakışı da ne yapıyormuş farklılaştırıyormuş ve o sahabe müşrikken kıtlık zamanı o esirken doymak bilmeyen bir mideye sahip ee, gütlettiriliyor kendisi iman ettikten sonra sofraya oturtulduğunda sahabeler korkuyla ona bakıyorlarmış yani az bir şey var sofrada silip süpürecek de biz de aç kalacağız tipinde adam azıcık bir şey yiyor, doyuyor. Herkes hayret ediyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam o diyor kafirken yedi bağırsakla yedi. Ama şimdi mümindir, Bir bağırsak diyor. O da hemen verdi diyor. Yani kafir yedi bağırsakla yed müminse bir bağırsaklandır. Bunu anladınız mı? Yani insanın vücudu bile iman ettiğindeki aldığı gıdayla iman etmediğindeki aldığı gıda nedir? Aynı değilmiş. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani duyguların üzerinde hakimiyet olduğu gibi imanın vücuttaki hakimiyeti de yüksek. Şüphesiz bu akide gerçekten harikadır. Bu Rabbani akide insanlığı Allah için sevme nidasıyla seslenmeye devam edecektir. Ona icabet edildiğinde ilhamıyla sırrını Allah'tan başkasının bilmediği ve ona Allah'tan başkasının güç yetiştiremeyeceği mucize ortaya çıkacaktır. Ve ayet-i kerimenin başında da yakalarsanız sen diyor dünyayı da versen iki kişinin arasını ne yapamazsın? Yapamazsın diyor. Ama Allah isterse bu olur diyor. Demek ki sevme, Allah için sevme senin elinde olan bir şey değildir. Sen Allah'ı seversen Allah da kendisini sevenden senin kalbini ne yapıyor? Birbirine sevdiriyor. Ama sen Allah'a e, Allah'ın sevdiği amel işlemezsen bu sefer Allah'ın sevdiğinin kalbine de senin bozunu koyuyor. İleride gelecek. Allah Sübhanahu ve Teala diyor ki hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarlanın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmiştin. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böylece apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Alimran 103'te Rabbimiz subhanahu ve teala burada dikkat ederseniz iki esas diyor. birincisi İslam ikincisi ise Allah için Allah yolunda Allah'ın yolunu tahkik için kardeşlik öyleyse kardeşlik takvadan ve İslam'dan kaynaklanan ilk temeldir onun esası da ancak bir düşünce başka bir hedef veya pek çok çeşitli vesilelerden biri için değil Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak için bir araya gelmekmiş bunu anladınız mı? Birbirinden nefret eden bu kalpleri yalnızca İslam bir araya getirmiş. Yalnızca Allah'ın ipine toplan sarılmışlar, Allah'ın nimetiyle kardeşler haline gelmişler. Aksalde kalplerin yalnız Allah için sevgide birleşmesi bütün tarihi kinlerin kalbi kızgınlıkların, şahsi hırsların ve cahiliye unsurlarının sancaklarının kaybolması, yücelik sahibi hakkın büyük sancağı altında saf oluşturmaları Allah'ın canlandırmasıyla birbirine muhabbet eden bir kavmin görülmesi aralarında bir akrabalık bağı olmamasına veya aralarında bir ticaret olmamasına rağmen birbirlerine mal bağışlamaları mümkün değildi. Böylece zaman aleyhissalatü vesselam'ın meylettiren mücerret kelimeler veya ferdi çalışmalardan örneği olmayan kalpleri birleştiren sabit esaslar üzere Allah için sevme ve Allah için buğz etme hasletleri üzerine bina ettiği Rabbani ümmete büyüktürlişe şahit oldu. Demek ki kardeşlerim mal veya bir kardeşlik veya bir çıkar veya bir soy veya birinin gölgesinin altında olan kardeşlik değil neymiş? Sadece Allah için sevme. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi onlar diyor, orada da düşman, burada da düşman. İnananlar, burada da dost, ahirette de nedir? Dosttur diyor. Ee, burada da düşman, orada da düşman ifadesini yakalayabiliyor musunuz? Ayeti kerimeleri şöyle okursanız, Ya Rabbi bu beni saptırdı, bunun cezasını iki kat veren, verin diye ayetleri okudunuz mu? Bunlar ne için diyorlar? Halbuki bugün bakın günümüzde de yaşayan birçok küfür ve küfür ehli var mı? Önde giden ve onlara tabi olan ve küfre rızasıyla boyun eğip de onun emrini Müslümanların üzerine tatbik etmeye çalışan binlerce insan var değil mi? Orada ne yapacaklar diyor? İşte bunlar bizi saptırdı. Onlar ne diyecek? Hayır. Kendileri tabi oldu. Biz bunlarla var olduk diyecekler diyor. Ve hep birbirini suçlayacaklar ve hep birbirine Düşmanlık yapacaklar diyor. Ee, sen onları diyor değerli toplu zannedersin diyor. Onlarlar mı dağınıktır diyor. Kaçacaklar. Kaçma mümkün değil. Kurtulamayacaklar ama kaçmak isteyecekler. Ee, Burada değerli mesela şöyle ee, el alın kesimi el alan kardeşlerim kim bir müminin ayıbını görürse örterse Allah da kıyamet günü ne yapar? Bak ayıbını örtüyormuş Allah da onun örtüyormuş. Gelin şimdi şefaat hadislerine bakın. Ya Rabbi bu benim annem, bu benim hocam bu benim din kardeşim ben bunu şunda gördüm diye hep şahadet edip Allah'tan şefaat dileyecek mi? Okuyun şefaattan alakalı bölümlere ağlarsınız. Ufacık bir şeyinden bu benim kardeşim. Hem de en son müminlere Allah izin verecek ateşin içine girip de kardeşlerini çıkaracaklar. Düşünün cehennem ateşinin o hararetini ve yan mı onlar yanmazlar mı diyor? Sadece diyor o güneşin hani çöl sıcağı olur ya onun harareti gibi bir hararet isteyecekler diyor. Gidip oradan kardeşlerini alacaklar. Yani düşünün bir kaçma var. Kendi kardeşi olmadığı halde Din kardeşini gidip de ne yapma var? Bir de çıkarma var. Şefaattan alakaları okuduğunuzda anlarsınız. Ve hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde Allah'ın arşının gölgesinin altında sevişen insanların bir kısmı hangisi? Karşılıksız. Sadece onun ızası için birbirini seven ve sadece onun ızası için buğuz eden insan o gölgede ne yapacakmış? o sıcaklığı nasıl bir sıcaklık olduğunu okursak ancak bunun e, kıymetini anlarız. Veyahut e, ifadelerde nasıl geliyor? E, çölde diyor giderken dinlenmek için bir gölgeye veya bir kum tepesinin kölgesine oturan sonra yiyeceğe içeceğe olan devesini kaybeden arama kastıyla arayıp arayıp bulamayıp da artık öleceğim deyip bir yere yatan ve gözünü açtığında devesini yanı başında bulanın sevinci nasıl? İşte siz tövbe ettiğinizde Allah böyle sevinir diyor ya. Yani ifadeleri böyle yakalarsak ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlarız. Evet. Geçici uzaklaşmalar, şahsi hırslar, dünyevi çıkarlar ve dünyevi kıymetlere gelince Şüphesiz bunlar bir araya gelmeye engeldir kardeşlerim. İhtilaflar çıkmasına, ayrılığa, uyumsuzluğa sebep olur. Rabbimiz subhanahu ve teala bakın ne diyor. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Ona uyun. Sizi onun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Azabından korunmanız için Allah size böyle tavsiye etmiştir. Enam 153. İşte o Allah'ın sıratı ve yoludur. Onun dışında apaçık yoldan ayrılmayı, bölünmeyi seçmişlerin yolları vardır. İşte o sakınsınlar diye insanlara Rabbani tavsiyedir. Bu sakınma kalplerle apaçık yola yönelmeleri, aralarında sevgi, birlik ve dostluk bağlarıyla bağlanmaları, dostluğu düşmanlığa, sevgiyi nefrete dönüştürmemeleri içindir. Allah Azze ve Celle diyor ki o gün Allah'tan korkanlar hariç dost olanlar birbirlerine düşmandırlar. Zuhruf 67 Evet şüphesiz düşmanların dostlukları şer üzerine toplanmış bulundukları dünyevi sevgiden kaynaklanıyor. Birbirlerini sapıklığa sürüklüyorlardı. O günde ise birbirlerini kınayacaklar. Birbirlerinin sapıklıklarına uydukları için kötü netice yine birbirlerine ısmarlayacaklar. Birbirini seven kimseler iken, kurtulmak için birbirine söven düşmanlara dönüşü verecekler. İşte o gün sevgiyi layığı olmayan yere koyan zalim, kendi eliyle hasret, pişmanlık, esef yiyecek. Ama o gün pişmanlık için artık çok geçtir. O gün zalim kimse ellerini ısıracak, eyvah diyecek. Keşke peygamberin yanında bir yol tutsaydım. Eyvah diyecek, keşke falancayı dost edinmeseydim. Çünkü Kur'an bana gelmişken, o hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçuruma sürükleyip sonra yapayalnız ve yardımcısız bırakmaktadır. bırakmaktadır. Furkan 27'den 29'a kadar. Bütün bunlar kardeşlerim, yanındakileri susturacak, sesini hüsran ile yükseltip üzüntüsünden uzaklaşmaya çalışacak fakat kimsuna cevap vermeyecek. Bütün sevdikleri yakın dostlar ondan ayrılmış o da pişmanlık ve üzüntüden elini ısırmaya başlamıştır. Isırmak için bir eli yetmez bir o elini bir bu elini ya da pişmanlığının şiddetinden dolayı her ikisini birden ısırır. Dostları düşmanlıklarıyla ve kederleriyle meşguldürler. Güven, idminan ve huzur ile çırpınanlar ise Allah için birbirini sevenler, Allah'ın cemali için birbirini ziyaret edenler ve Allah'ın celali için birbirine nasihat edenlerdir. Allah takva sahiplerine şöyle diyor bakın. Ey ayetlerimize iman eden, Müslüman olan kullarım, bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz Zuhruf 68-69 Allah Azze ve Celle kalplerimizi yolunda birleştirsin bizleri sevdiklerinden ve onun sevdiklerinin sevenlerinden kalsın. biliyoruz ki kişi sevdiği kimselerle beraber haşrolacaktır Enes rivayet ediyor. Birisi Ali Selametü Vesselama geliyor diyor ki, Kıyamet ne zaman kopacak? Allah Resul diyor ki, Ali Vesselam ona ne hazırladın diyor. Onun için çok namazım, orucum ve sadakam yok, lakin diyor, ben Allah'ı ve Resul'unu çok seviyorum. Bunun üzerine Ali Vesselam Efendimiz, sen sevdiğinle berabersin diyor. Demek ki kardeşlerim dersinde de gördüğümüz gibi kişi kendisine hesaba çekip kendisiyle bir anlaşma yaptığında kendisini sürekli kontrol ettiğinde kendisine fayda ve zarar verecek insanlara ne yapacakmış tespit edecek bu tespitini neden yapacak? orada birbirine düşman olmamak için düşünün bu murakabe nasıl olur? Daha önceki dersleri hatırlarsanız, alimlerin ahlakı diye bir ders yapmıştım. İnsan, kendi, kendine yakın bir arkadaşın yanındaki hareketiyle, annesinin, babasının, eşinin, veya hoca dediğimiz insanların yanındaki hareketi, duyguları, e, aynı mı psikolojisi? Hep farklı farklı değil mi? Yani, aynı şahsiyetsin ama, başka bir şahsiyetin yanına geldiğinde takındığın tavır nedir? Yeğeninin yanında kendini büyük görürsün. Küçük kardeşinin yanında abla olarak görürsün, yaptırıcı. Annenin, babanın yanında adeta bir ona hizmet eden bir insan olarak görürsün değil mi? Veya kendini çok bilgili zannettiğin zaman alim birinin yanına gittiğinde kendinin ne kadar cahil olduğunu görürsün. Yani insan gittiği yerde kendinin nasıl olduğunu gördüğü gibi bakın buradaki dikkat etmeniz gereken yerse kişi sevdiğiyle beraberdir. Kendine fayda verenle vermeyeni tespit etmek zorundasın. Ama sevgi meselesinin başından alalım. Dünyalık asalet, soy, namus, şöhret çubuğu için değil sevginin veya sana faydasının ahiretine doğru etkisini, ne? zararları neler? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun hep kontrolünde olun. Bunun kontrolünde olduğunuz zaman karşıdakini etki eden insan haline gelirsiniz. Niye kalayabildiniz mi? Eğer sen kendini kontrol etmezsen davet ediyorum diye davet edilirsin. Farkına bile varamazsın. Sendeki olmayan hasletler bile birden oluşmaya başlar. Dünkü kınadığın halleri işleyer hale gelirsin. Onu anlatayım, öğreteyim dediğin şeylerin zıttına hareket eden insan haline gelirsin. İşte bu kendini kontrol edemeyen insanların halidir. Onun için davet dediğimizde Allah için yapılır, hoşgörüyle yapılır, sabırla yapılır. Ve arkadaşın etkilenmeli, etkileyemiyorsan etkilenen insan nesin? Sensin. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu o kadar güzel izah ediyor ki, kişi arkadaşının dini üzerinedir derken eğer diyor arkadaşın attarcıysa yani koku satan birisiyse onun yanına uğrarsın. Ya satın alırsın ya ikram edilir ya da sana mis gibi ne yapar? Koku sirayet eder diyor. Ama diyor arkadaşın demirci körüğünü yapıyorsa ya etin yanar ya elbisenden bir şey yanar ya da sana is bulaşır diyor. Bunu anladınız mı? Yani kötü ahlaklı olan birisinden muhakkak sana da o ne yapar? Sirayet eder. Onun için kişi arkadaşının dini üzerinedir. Öyleyse herkes arkadaşına ne yapacak? Çok dikkat edecek. Ve sadece bu şekilde değil bir de hesabı var. Orada da dost burada da dostluk sadece Allah için sevmeyle mümkün. Bu yolun bazı özellikleri var kardeşlerim. Allah izniyle seni hakka irşad etsin. Zira o dilediğini dost doğru yola hidayet edendir. Allah için sevmenin ve Allah için buğz etmenin kaidesi, bunu orta ona ortak koşmadan yalnız ona has kılmaktır. Dostluğu mümin kul için yalnız iman sıfatını taşıması sebebiyle sınırlamaktır. Gerçekten Allah'a kul olan Allah'ın ve Resul'ünün Ali'sinat ve selamın razı olduğuna razı olan ve Allah ile Resul'un öfkelendiği şeye de öfkeli olandır. Allah'ın sevdiklerini önemser ve Allah'ın nefret ettiklerinden uzaklaşan insan ancak Allah için seven ve Allah için düşmanlık edendir. Allah'ın dostlarıyla dost olur ve Allah'ın düşmanlarına da düşman olur. Bunlar kalbini imanla doldurur ve onda bir halvet, yumuşaklık ve hassaslık hisseder. İslam yolunun yayılması için verimsizliğe veya geri dönüşe ne mecal ne de fırsatlardır. Mesela mesele samimiyettedir ki o da akidedir. Onun verimsizliği Allah'a ve Resulüne müminlere dostluk için Allah Azze ve Celle'nin yoluna katılma sonra da ondan ayrılmadır. Allah diyor ki Azze ve Celle yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağını mı zannettiniz? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan Resul'dan, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka da sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır diyor TB 16'da. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bakın ne diyor? Bu hadisi ezberleyin. Şu yedi kişi Allah'ın gölgesinden başka gölge olmayan günde Allah'ın gölgesinde olacak. Bir, adil yönetici. İkincisi Rabbına ibadette genç yaşta başlayan kişi. Bunun kıymetini şöyle düşünürseniz anlarsınız. Üçüncüsü, kalbi mescitlere bağlı kişi. Dördüncüsü, birbirlerini Allah için seven ve Allah için ancak bir araya gelip ayrılan iki kişi. Zenginlik ve güzellik sahibi bir kadının teklifini ben Allah'tan korkarım diyerek geri çeviren kişi sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde sadaka veren kişi. Ve tenhada Allah'ı zikredip gözleri dolan kişi diyor. Demek ki Allah'ın koyduğu aleyhissalatü vesselamın yaşantısıyla en güzel şekilde sunduğu örneği ölçü alarak sahih İslam yolu üzerinde olmak gerekir kabileleri, şahısları, cemaatleri, grupları, mezhepleri, fırkaları veya şubeleri örnek alarak değil. Bu ölçüden ayrılık ve sapmalar sebebiyle İslam'ı hayata çatlaklar ve hastalıklar sızmakta veya bu ölçü Müslüman kuleliyle sinsice değiştirilmektedir. Bundan sonra kutsallık elbisesine büründürülmüş şahıslara sahte masumluk giydiriliyor onları kusursuz ve tenkit edilemez makamda tutuyorlar. Ve tasarruflarını ona bırakarak işin başında üzücü alay konusu olmaya tahammül etmek zorunda kalıyorlar. Düşünün şimdi şeyhlerin hiçbirine laf söyleyemezsiniz. Niye? Hele bir söyle. Onlar peygamber torunu mu? Seyittirler, şeriftirler. Öyle kılıflar konuyor ki yani anlayalım diye meseleyi örnek veriyorum. Şimdi aramızda bir peygamberin çocuğu olsa, bir peygamberin torunu olsa nasıl bakılır? Geçen günü damat diyor. Baba diyor İstanbul'dayken, Ebu Said'in yandayken diyor. Bir Ebu Said bizi şeye götürdü diyor. Lahmacuncu'ya götürmüş herhalde. Orada diyor bizi sakallı görünce diyor pide yapan adam dedi ki diyor, ben seyidim dedi. Diyor. Böyle gururlandı diyor. Arkadaşlardan birisi de dedi ki şöyle baktı tipine diyor namaz kılmayan cinsten. Sen namaz ne dedi diyor. Namaz kılmam ama ben seyidim dedi diyor. Yani peygamber torunu olmayı ne yapıyor? Bir övünç kaynağı sağlıyor. O da lafı yapıştırmış. yani Namaz kılıyordun sen demiş. Demek ki kardeşlerim birine konan bir sıfat onu eleştiriye engel ne yapmayacak? Olmayacak. Ancak Allah'a ve Resuluna bağlılık insanı bir yere getirebilir. Bir makam, bir şey, bir ünvan değil. Demek ki İslam'ı hedefler ve Rabbani değerler için hizmet çalışmalarının başlayacağı bu noktadan itibaren düşüş dönemi de başlar. Allah için sevip, Allah için nefret eden, Allah için verip, Allah için mani olan, Allah için bağlanan ve Allah için ayrılan kula sahih İslam yolunun dostluk, sevgi ve nefret etme gereklerine davetten bu gereklere uyan şahıslar işaretler, yaftalar, hizipler, fırkalar cemaatler olmayacak zannıyla fırkaya geri dönmesi çabalarında tökezlemesi yakışmaz. Şüphesiz Müslümanların bağlarını birbirine bağlayan bu esas tercihiyle olan işlerden değildir. Zira o ancak Müslümanların bir araya gelme hareketini tasih ve Müslümanların hayatındaki beşeri toplulukları kaldırmaktır. Ee, sıkmadan açıklayarak gideyim. Ee, kafirler ne yaparsa yapsınlar bir araya gelebiliyorlar. Dikkat ettiniz mi? Hı? Yani kafirler bir araya gelebilmek için her şeyi tertip ediyorlar. Bir maç olsun bir eğlence olsun, bir içki olsun ama şeytan öyle bahaneler elde ediyor ki iki tane Müslümanın ayrılma sebeplerine bakın hani fındık kabını doldurmaz derler ya o kadar küçücük nelerdir meselelerdir. Hani biz iman edendik? Şartlar, birbiriyle birbiri, birbiriyle birbiriyle. Müslümanların tövbe etmesi birbirlerinden helallık dilemeleri gerekmez mi abi? neden bu ölçüler dinde anlatmışken e, bunlar gerçekleşmez başa gelelim birbirini ne için sevenlerdi dünyalık bir mevki belli bir çıkar veya bir asaleti belli bir ismi belli bir yere gelme için sevenler elde etti mi ne yapar yolunu ayırır anlatabildim ne? mi ne? menfaati bitti mi dostluk da biter dostluk bitince ne başlar müminlerde ise bu yok burada anlatılmak istenendiğinde şu şu deminki pararafta her ne olursa olsun böyle bir düşünce hasıl mı oldu müslümanın şahsi tercihi değil helallık dileyecek şahsi tercih helallık değil Allah'ın emri neymiş helallık diyecek ve ne yapacak bir binanın elemanları gibi olmak zorunda Allah şu iki kişiye çok güldü diyor. Çok okudunuz mu bunları? sana vahşinin meselesini. Vahşi kimi öldürdü? Sonra kendisi ne oldu? Yine şehit oldu Allah yolunda. Bir müşrik gidiyor. Bir mümini diyor şehit eder cennete gider diyor. diyor. Sonra diyor Allah o diyor müşriğe hidayet eder. O da gider başka bir savaşta şehit olur da diyor. Allah bu ikisini cennete koyar ikisine güler bunlar basit meselelerdi, değil iyi düşünmek lazım müşrikti iman etti mi geçmişte ne vardı İslam'da? kim iman eder İslamını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da ne olmazmış hesaba çekilmez diyor yeter ki iman et Allah geçmişi kazıyor 99 kişiyi öldüren misali okuduk mu 99 kişinin canı ne olacak İnansaydı zaten öldüremezdi. İşte İşte sen nasıl iman ettiğini zannediyorsundur. İşte Allah'ın lütfu. Allah'ın lutfu. insanlar, ama herhangi bir mefaret yok. Ama yine de problem var Bu ancak şahsi. Kalbinden kini gariz atmadıkça iman olamazsın. Geçen derste okuduk. Sıkıntı atacaksın. Ama lanet sebebi olan şeyler vardır. İşlemiştir. O da ona bozu gerektirir. Abi çok ufak önemli bir önemli. Onu yapamazsın. Gibi. Onu yapamazsın. Ufak tefek şeylerde ayıbını örtmek zorundasın. Yani. Ufak olmayan meselede lanet gelir. Buna dikkat edin. Peygamber lanetçi değildi. Mümin lanetçi olmaz diyor. Hı. Ama o kadar lanet ettiği yer var ki Oraları tek tek okursan mesele çıkıyor. Senin lanetçiliğin ön plana çıkmayacak. İyiliğin çıkacak ama muhakkak ki insanın kızdığı, Allah'a karşı dönüp beddua ettiği yerde olacak mı Nuh Aleyhisselam gibi? Buna da dikkat etmek gerekiyor. sefer hani Her zaman yapacaksın. Nasihatçı olacaksın. Nasihatçı olacaksın. Allah kabul etmiş evet. Lanet olsun sana demiyor ama? Eğer Allah kabul etmişse o da hak etmişse evet abi. Hak etmişler ne? Allah'a söylenmiş. Evet. Bu, Bu sefer de, bela de, sana gelir. Bu sefer bela sana gelir. Bu sefer bela sana gelir. Onun için mümin lanet değildir diyor. Koca karı ne yapıyor? Devesi huysuzluk yaptığında lanet ediyor. Söyleyin şu kadına diyor devesinin palanını çözsün. yükünü alsın, deveyi bıraksın çünkü o lanet uğradı. Belki yoksa bela dönmez yani Dua eder de Rabb'ından iltica edersen yine duaları kabul ver et odur. Allah Resul diyor yani Semert Vesul'ün efendimiz. Ya Rabbi ben de Adem oğulları gibi kızar. Onlar gibi beddua ederim, lanet ederim. Sen müminler için yaptığım duayı onlar için hayra çevire mi diyor. Peki hani insan gerçek rağmen evet. müminse etmemek gerekiyor. Ee, Salatı kurbanı falan bilmiyor. Yani... İlla namaz insanı kurtarmıyor abi. Vay o namaz kılanların hali Peygamber aleyhisselamın lanet ettiği ne kadar insan var. Onlar insanların içinde namaz kılıyorlar, dikkat ediyorlar, münafıkları şey, düşünüyorlar. Lanet kişi namaz falan kılmıyor. Lan şovuk olmayın Allah'tan. Zaten onlar lanettik abi. Yani kafire lanet etme e, caiz olan bir şey. Buradaki konuşulan mümin olan. Münafık da değil. Bir de şey var abi. Müslüman bir kardeşimiz diyor. Ben kendi adımla konuşuyorum. Nasıl öğretmekte zorlanıyorum. Başkasına öğretmeyince ama belki daha rahat ediyorum ama Müslüman kardeşime yapacak o işte bunları biz alışkanlık haline getirmediğimiz için oluyor sevmeyi karıştırır sevmeyi, müziği, sevmeyi karıştırır. işte sevdiğini ölçülü sev bir gün olur düşmanlı olur düşmanla ölçülük ölçülü düşmanlık yap bir gün olur dostun olur şeyini biz hiç yapmıyoruz ben mesela Nuriye çok canımı yaktığında yüzüne dedim ki ya Rabbi dedim bunlara dedim Cengiz diye biriyle gelmişti. Ömürleri boyunca benim gibi bir dostu nasip etme dedim. Amin ya Rabbi sözünü komşular duydu. Bakın amin sözünü. Eğer Rabbim kabul etmezse hapı bu adam. Ben burada canı gönülden bir dua ettim. Onun amini ise yan komşularım duydu. Ee, ömrün kısalması nasıl olur biliyor musun? Allah'ın takdir ettiği bir şey. Bu ayda. Sen bunu bilmiyorsun. Kısalma nasıl olur? Şimdi bir yirmi dört saatini ele al. Gayet gönlün huzurlu. Vakarlısın. Kalktığında zindesin. Birilerine bir şey anlatırken zindesin, sevinçlisin. Allah için yapıyorsun. Namazında huşulusun. Birilerinin yardımı için koşuyorsun hiçbir şey bulamasan bile Zeynep annemiz gibi tutuyorsun iplik alıyorsun, örüyorsun, çeyiz yapıp satıyorsun, çocuklara veriyorsun. Bir 24 saatini böyle geçinir. Ömrün uzadığını hissedersin. Bir de 11-12'ye kadar yattığını veya daha kısa uzun artık neyse sabah namazından sonra yattığını düşün. Namazına uyuşuk uyuşuk cemlen kıldığını kaç rekat kıldığını ne yaptığını bilmediğini vakitlerinin kalanını da yeme içme ve televizyondan geçirdiğini düşün. İnsanlarla bir araya geldiğinde ise haramlik selamlık bakmadığını örtüne dikkat etmediğini veyahut konuşurlarken dedikoduydu kıybettiği hepsini yediğinin içtiğini helal haramı dikkat etmediğini düşün. Şöyle bir geriye bir bak bu yaşantıda. Ömrünün nasıl geçtiğini anlayamazsın. Kısalmış gibi olur. Ama... Hakk'a ayırdığına bir bak, ya ne kadar uzun dersin. Yani günüm ne kadar dolu. Ya Rabbi bana hayırlı ömür ver dersin, dua edersin. Ve öbür yaşantıda, ya Rabbi eğer benim ölmekliğim hayırlıysa canımı al. Yok yaşamam hayırlıysa devam et dersin. B bütün inananlar için değildi. Yani yaşantının ömrün kısalması uzaması var ya. Buraya anlatıyorum ben olarak bir insan düşündüğü çok şerli. Gerçekten yaşadığı sürece zararı dokunacak insan. Ona ben dua ederim. Yani gerçekten çevresinde ispat edecek kendini zaten yani ona ömrünü kısalsın. Daha net etmekten ziyade artık başka bir çare yok. Allah hidayet etsin dersin. Çok şey yaptığında da Allah canını alsın dersin. Ya Rabbi şunun Ama canını al. Allah'ın takdirinde bu. Sen şimdi orada dua ediyorsun ama onun ne zaman öleceğini bilmiyorsun ki. Sen burada dua ediyorsun. Dua ediyorsun. Böyle. Öyle insanlar var ki gelir şurada hiç tanımadığın halde sana sataşır. Sen bir taş vurursun adam pat diye ölür. Al senin başına bela. Sen orada sabırdan imtihan edilirsin. O adam da orada ölümü takdir edilmiştir bunlar basit şeyler değil çok önemli ama sabır hoşgörü yani firavundan dahi yumuşaklığı emrediyorsa değil dikkat etmemiz gerekiyor dikkat etmemiz gerekiyor nasları zorlamadan kendimiz içinden bir şey çıkarmadan anlamamız gerekiyor zaten orada anlamamız anlatılıyor Allah için sevme ve buğuz etme iman aktinde sağlam bir kurttur Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi imanın en sağlam kulpu Allah için sevme, Allah için nefret etmektir. Diyor. Anladık mı? Şimdi Allah için sevmenin bazı yöntemleri var veya insana kazandırdıkları var. Bakın Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Biriniz diyor bir kardeşini sevdiği zaman ona sevdiğini bildirsin. Aleyhisselatü Vesselam bu beyanıyla kalıcı ülfetin meydana geleceğini ve sevginin artmaya devam edeceğini haber veriyor. Buyuruyor ki biriniz bir kardeşini Allah için sevmişse bunu ona bildirsin. Zira bu ülfet bu insanda ülfete kalıcık ve sevgiye sebattır. Eee bu hadiste şöyle bir şerh geliyor sevgiyi bildirmenin manası sevgi ve ülfete teşviktir böylece onu ona haber verince kalbine bununla yer edecek ve onun sevgisini çekecektir peki bu dinin bir emri mi? E şu yaşınıza kadar şöyle bir düşünün sevdiğiniz halde din kardeşinize bunu söylemeye sizde ne mani var Allah aşkına? He? bu bir bu bir bu dinin emri şimdi bunu yerine getirmeyince neyi kaybettiğimizin farkında mıyız ülfet oluşmuyormuş bunu anladınız mı yani aradaki muhabbet din kardeşliği birleşme toplanma ne yapmıyormuş olmuyormuş kaybettiğimiz bu ama peki birisi bize bir şey hediye ettiğinde çok şey yaptığında ne bileyim iyi davrandığında, kolladığında, insanların içinde onurlandığında içimizden böyle bir şey olarak kuşuna sevdiğimi söyleyeyim geliyor mu? Buna bir dikkat edelim bakalım. Seni yerdiğinde, senin canının istediğinde bir şeyi vermediğinde, seni insanların içinde azarladığında ondan nasıl nefret ediyorsun değil mi? Bak sevgini söylemediğin için nefretin de öyle ne yapıyor? Celbe diyor. Yani Allah'ın sevdiği olmayınca sevmediği otomatikçe ne yapıyor? Gündeme geliyor. Bu sefer şarkılardaki seni seviyorum şeyleri çıkar ortaya ki o da doğru başka zeminlere götürür. Ama din bunu ne yapmış? Ben seni Allah için seviyorum diyor. Peki bunu söylediğinde karşıdaki sana ne diyecek? Demek ki din bunu kaydiye alıyor. İfrat ve tefritte düşmemek için. Düşünün şimdi bir erkeğin bir kadına ben seni Allah için seviyorum dediğinde karşıdakinin kalbiyle şeytan oynamaması için o da ne diyor? Her şeyi din vasata almış mı? Dikkat edin bakın. Beni rızası için sevdiğin Allah da seni sevsin. Cennetine koysun. Amellerini güzelleştirsin. Bakıp hep dualar geliyor. Allah hepinizi sevsin kardeşlerim. Allah hepimizi Allah için sevmeyi birbirimize nasip etsin. Evet. Demek ki sevmeye iten etkenlerin başında hatta birincisi neymiş? Sevgini kardeşine ne yapacağım? Söyleyeceğim. Her zaman dahi olsa söyleyeceğim. Bunu alsa dahi söyleyeceğim. Evet. Olmaz. Olmaz olmaz. Olmaz. Birinin yani kendinize deneyin böyle aynanın karşısına geçin. Kendinize deyin ki ben seni seviyorum. Kendi kendinize bile kalbinizin ne kadar ilfet ettiğini göreceksiniz. İnsan kendisini sevdiği gibi kardeşine de aynı şeyi söyleyecek ki kendi nefsi için arzuladığını onun için de arzu etmeye başlasın. Söylemeden nasıl arzulayasın? Başka çevrilmez mi? Yani Allah için yaparsan Allah da hayrı murad eder. Evet. Nefsin için yaparsan artık senin arkadaşın şeytandır. Evet. Bu belli eder Yine ikincisi sevgini bildirmenin akabinde selamı yaymak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş, sayılmazsınız. Dikkat edin, uyguladığınız zaman, birbirinizi seveceğiniz bir hasletten haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın Bu nasıl olur? Hiç düşündünüz mü? Birbirinizi görmezseniz, birbirinize sevdiğinizi söylemezseniz, birbirinizi ülfet etmezseniz, Anla sana başlarsınız. Benim telefonum niye çalmıyor? Niye bana mesaj gelmiyor? <gülüyor> Benim telefonum bir ay içinde inanın e, kaç saat var mesela 24 saatin içinde 5-6 saat ya açıktır e, ya da yani o kadar bırakırım. E, vaktimi çok çalıyor vaktimi çok çalıyor. Ee, yani kafamdaki bin bir düşünce Allah bullah oluyor. Şu an mesela iki telefonum da kapalı. Niye? İnsanın tamamen konsantresi gidiyor. Evet. Demek ki selamın insan üzerindeki hakimiyetini din ne yapıyor? Kayda alıyor. Şimdi bu hadisin başından bilen var mı? siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz Hı. birbirinizi sevmedikçe evet. iman etmiş sayılmazsınız Hı. birbirinizi seveceğiniz bir haslet söyleyeyim mi aranızda selamı yayın bu hadisin baş tarafını bilen var mı geçmiş ümmetlerden diyor iki haslet var size de sırayet etti diyor bu diyor haset ve kindarlık diyor bu bir yülgüdür diyor. Saçı tıraş eder demiyorum. Dini tıraş eder diyor. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Tuttuğunuz halde birbirinize bağlayacak bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı yay. Testen okuyalım şimdi. Selam varsa kardeşlik var. Kardeşlik varsa iman da var, hmm. cennet de var selam yoksa kardeşlik hmm. yok cennet hmm. peki sebebi neymiş hmm. birincisi hmm. haset haset insanı ne yapıyormuş kindarlığa götürüyormuş bunu da daha yukarıya alırsak iblis ademin yaratıldığında ruh üflenmeden halde ne yaptı hasetlendi o hasedi sebebiyle secde etmedi. Ondan sonra kovulmasını da ona yükledi. Çinlendi mi? Ebedi cehennemlik oldu. Allah bizi ebediyen hem bizi hem neslimizi böyle hasletlere düşmekten korusun. Evet. Birincisi sev sevdiğini söyleme dedik. İkincisi selam dedik. Üçüncüsü neymiş? Bunu aranızda en güzel yapan özlemdi aleyhissalatü vesselam diyor hediyeleşin diyor. Hediyeleşin ki birbirinizi sevin diyor. Bak o kızın bu hasleti benim çok hoşuma giderdi. Dikkat ederdim böyle. Birçok insana hediye verirdi. Fatma da, evet, evet, evet. bilmiyorum. Fatma'yı göremediğim için Özlem o çocuklarıyla için. ben bekarlığı diyorum. Hani ben Fatma'nın bekarlığını, bekarlığını biliyorum. Özlem demek ki onu geçmiş ki sen onu fark yok, etmiş olabilirsin. Değil. <gülüyor> çok Değil. Yiğidin Değil. hakkını öldüreyemem. He. Özlem bilmem i̇şte, ben. şey ben hani görüşüyor musun? Yine olacak şey. yani Haberim yok. Ne olursa olsun, diyalog Esra benim kızım gibidir. çok Özlem de yani. benim aynı şekildeydi. Nesli de aynı şekildeydi. Herkes yolunu seçti. Yine de boyunlarında ise benim kardeşimdir. Sizlerin de kardeşim. Ya Allah şey de. kişiler vardı hani olarak birisi iyidir birisi. Ben hep bir... Esra için nasıl dua ettim Hı, biliyor musunuz? Ee, bunun yanında dikkat etmemiz gereken de neymiş? Kalbini meylettirdiğini belli etmeyeceğim ve meyletmeyeceğim. Kalbin meyletmediği halde sana gelen hediye ancak ülfetini artırıyor. Burayı yakalayın. Evet yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki sevdiğin kimseyi ölçülü sev zira bir gün ondan nefret edebilirsin nefret ettiğinde de ölçülü ol zira bir gün onu sevebilirsin diyor bu vasat artış İslam'ın bütün davranışlarına şuuruna, şevkatlerine ve vicdanına şamildir bunun için Ömer ne diyor ey eslem sevginde kendini zorlama ve sevmediğinde de aşırı gitme eslem diyor ki o nasıl olur diyor ki sevdiğin zaman çocuğun sevdiği şey için kendini zora soktuğu gibi zorlama ve nefret ettiğin zaman arkadaşının helak olmasını istercesine de nefret etme bunu anladınız mı ee, münafıkların hasletlerini düşünürseniz burayı yakalarsınız onlar tartıştığında durulmak ne yapmazlar? Bilmezler. Aşırı giderler. diyor. Haddi aşarlar diyor. Müminlerse ne yaparmış? Vasat. Evet. Yine kardeşlerim sevginin, muhabbetin artmasında en önemli sebeplerden birisi de itaata sarılma, isyanı terk etmedir. Demek ki salih amel Allah'ın kulunun sevmesi için bir sebeptir. O da severse kulları onu ne yapar? Güzel bir şekilde kabul eder. Hiç tanımadıkları halde ismini bile duymaları gönüllerinin ferahlamasına ne yapar? Neden olur? Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi iman edip salih amel işleyenler var ya Rahman olan Allah onları gönüllere sevdirecektir diyor. Meryem 96'da ve Hepinizin duyduğu gibi Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Allah Subhanahu ve Teala bir kulu sevince Cibril'i çağırır ve ne der? Ben falan kulu sevdim. Sen de sev. Melekler topluluğu sorar diyor. Ey Cibril Allah ne dedi? Allah falan kulu sevdi. Siz de sevin. Ve onlar diyor. Ta yer halkına kadar ne yapar? Gider diyor. Onun için demek ki Allah'ın sevdiği amelleri işlemekte, müminlerin birbirini sevmesine neymiş? Fayda sağlıyormuş. Evet, bugünlük yeter mi? Allah Sübhanahu ve Teala öğrendiğimizle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim Sübhanahu ve Teala nefsini ıslah eden, sürekli kontrol altında tutan sanmı kullardan eylesin hepimiz. Bir dahaki ders Allah için sevmenin ve boz etmenin faziletler üzerine olacak da seyir değişecek onun için bırak.